Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Saygı dinleyenler riyaz Salih'in hadis kitabımızın 234. babı Allah yolunda cihadın fazileti Konuyla ilgili ayetler Allah'a ortak koşan müşrikler ve kafirler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa, siz de onlara karşı öyle topyekün savaşın, bilin ki Allah yeryüzünde adaleti eymen kılmak için, kendi yolunda cihad eden, fakat bunu yaparken adalet ve dürüstlükten asla ayrılmayan, düşmanına bile haksızlık yapmaktan sakınan kimselerle beraberdir. Tövbe suresi ayet 36 Her ne kadar hoşunuza gitmese de, Savaşmak size farz kılınmıştır Gerçi savaşın sıkıntı ve acılarına katlanmak zordur Ve aslında savaşmak kötü bir davranıştır Fakat zulmü engellemenin başka çıkar yolu kalmamışsa Daha büyük acıları önlemek için gerekirse savaşılmalıdır Demek ki sizin hoşlanmadığınız bir şey Aslında sizin için hayırlı olabilir Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü sonuçlar doğurabilir Neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu en iyi Allah bilir, siz bilemezsiniz. Öyleyse bilgi ve tecrübesi sınırlı olan insanoğlu, her şeyi bilen Allah'ın rehberliğine muhtaçtır. Bakara 216. Ayet Gerek hafif, gerek ağır olarak savaşa çıkın, gerek kolay, gerek zor, gerek binitli, gerek yaya, gerek genç, gerek ihtiyar, Gerek bekar, gerek evli, gerek zengin, gerek fakir, gerek hafif, gerek ağır, silahlı, kısaca hangi durumda olursanız olun, cihada mutlaka katılın. Zulüm ve kötülüklerin kökünü kazıyıp yeryüzünde adalet ve huzuru egemen kılmak için Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihada koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için en hayırlı olandır. Tövbe suresi ayet 41 Gerçek şu ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında onlara cenneti vermek üzere satın almıştır. Çünkü onlar yeryüzünde zulmü, haksızlığı engellemek ve Kur'an'ın öngördüğü hayat sistemin egemen kılmak için Allah yolunda kahramanca savaşırlar el meydanlarında aslanlar gibi kükreyerek zalimlerin ordularını bozguna uğratır, askerlerini öldürürler ve gerekirse bu uğurda seve seve canını verirler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yerine getirmeyi bizzat üstlendiği ve gerçekliğinde hiç şüphe bulunmayan bir vaattir. Verdiği sözü Allah'tan daha iyi kim tutabilir? O halde Yaptığınız bu sözleşmeden dolayı sevinin. İşte budur en büyük başarı, en büyük kurtuluş. Tövbe suresi ayet 111 Savaşa gitmelerini engelleyecek bir mazeretleri bulunmadığı halde genel bir seferberlik çağrısı yapılmadığı için evlerinde oturan Müslümanlarla gönüllü olarak Allah yolunda malları ve canlarıyla mücadele edenler fazilet bakımından eşit olamazlar. Çünkü Allah malları ve canlarıyla mücadele eden fedakar müminleri Allah yolunda cihada katılmayıp evlerinde oturan ve kulluk görevini asgari düzeyde yerine getiren Müslümanlardan daha üstün bir makama yüceltmiştir. Gerçi Allah her ikisine de en güzel mükafat olan cenneti vaat etmiştir. Fakat cihad edenleri çok daha büyük bir mükafat ve kendi katından bağış yüksek dereceler Bağışlama ve rahmet ile fazladan ödüllendirecek ve onları savaşa katılmayıp evlerinde oturanlardan çok daha üstün bir makama yükseltecektir. Allah çok bağışlayıcı çok merhametlidir Nisa suresi ayet 95-96 Ey iman edenler sizi dünya ve ahirette can yakıcı azaptan kurtaracak hayırlı bir ticaret yolunu göstereyim mi? Allah'a ve elçisine gönülden inanır ve zalimlere karşı Allah yolunda malınızla, canınızla cihad edersiniz. Allah da size bunun karşılığında cenneti verecektir. Eğer bilirseniz bu sizin için dünyanın vaat ettiği bütün zevk ve eğlencelerden daha kazançlı, daha hayırlıdır. Eğer Allah yolunda cihad ederseniz o da sizin kusurlarınızı bağışlayacak ve sizi İçerisinden ırmaklar aktığı cennet bahçelerine ve ebedi mutluluk ve esenlik diyarı olan adın bahçelerindeki muhteşem saraylara yerleştirecektir. İşte budur en büyük kurtuluş, en büyük başarı fakat ahiret nimetlerinden önce ve onlardan başka hoşunuza gidecek peşin bir müjde daha var. Allah'ın yardımı ve yakında gerçekleşecek bir zafer ey peygamber bunu bütün inananlara müjdele Saf suresi ayet 10 ila 13. ayetler konu ilgili hadisler Ebu Hureyre radiyallahu anlatıyor bir gün peygamber aleyhisselama en üstün amel hangisidir diye soruldu peygamberimiz Allah'a ve elçisine gönülden iman etmektir buyurdu sonra hangisidir diye sorulunca Allah yolunda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 Peygamber aleyhissalatü vesselama ey Allah'ın Resulü Allah'ın en sevdiği amel hangisidir diye sordum. Vaktinde kılınan namazdır diye cevap verdi. Sonra hangisidir dedim. Anne babaya iyilik etmek buyurdu. Ondan sonra hangisi gelir diye sordum. Allah yolunda cihad etmek buyurdu. Peygamber aleyhisselam bu tür sorulara soranın durumuna ve sorunun sorulduğu zamana uygun cevaplar verirdi Ebu Zer radiyallahu anh anlatıyor bir gün peygamber aleyhisselama ey Allah'ın elçisi iyiliklerin en üstünü hangisidir diye sordum Allah'a inanmak ve yeryüzünde İslam'ı egemen kılmak için onun yolunda cihad etmektir buyurdu Enes bin Malik radiyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir Allah yolunda zulüm ve haksızlığa karşı savaşmak, yeryüzünde İslam'ı egemen kılmak amacıyla mücadele etmek, yahut Kur'an'ı ve Peygamber'in sünnetini öğrenmek ve başkalarına tebliğ etmek amacıyla yapılan bir sabah veya akşam yürüyüşü hiç şüphesiz dünyadan ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Ebu Said el-Huduri radiyallahu anh anlatıyor. Bir sahabi peygamber aleyhisselama gelerek ey Allah'ın Resulü Allah katında en değerli insan kimdir diye sordu. Peygamberimiz Allah yolunda canıyla ve manıyla mücadele eden kimsedir diye cevap verdi. O sahabi sonra kimdir diye sordu. Allah'ın Resulü insanlara çok fazla iyiliği dokunmasa ve hatta bir takım kötü huylara sahip olsa bile hiç değilse bir vadiye çekilip orada Rabbini ibadet eden ve insanları şerrinden uzak tutan kimsedir buyurdu. Sehil bin Sad radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah yolunda bir gün hudut boyunda düşmanı gözetlemek, dünyadan ve dünya üzerinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. Sizden birinizin zulme karşı savaşırken, atını sürmek için kullandığı bir tek kamçısının bile, cennette işgal ettiği yer, dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha hayırlıdır. Kulun Allah yolunda mücadele amacıyla, yaptığı bir sabah veya akşam yolculuğu da, dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha hayırlıdır. Selman El Farisi radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir gün bir gece hudut nöbeti tutmak bir ay boyunca gündüzler oruçla geceleri ibadetle geçirmekten daha hayırlıdır. Şayet nöbet tutan asker görevi esnasında ölürse yapmakta olduğu işin sevabı kıyamete kadar devam eder. Bu kişi diğer ölüler gibi değildir. Hayat mertebelerinin bir başka boyutunda yaşamaya devam eder. Şehitlere verilen nimetlerden yiyip içerek sürekli rızıklanır ve kabir azabı da görmez. Tedale bin Ubeyt radiyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ı şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her ölen kişinin ameli sona erdirilir ve artık amel defterine hiçbir sevap yazılmaz. Ancak Allah yolunda hudut boylarında nöbet tutarken ölen kimseler hariç. Onların sevabı mahşer gününe kadar artarak devam eder. Ayrıca onlar kabir azabı da görmezler. Osman radıyallahu anh'tan. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam diyarını kafirlere karşı savunmak ve düşmanın hücumunu önlemek üzere Allah yolunda hudut boylarında bir gün nöbet tutmak başka yerlerde bin gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kendi yolunda cihada çıkan kimseye madem kulum sadece benim yolumda cihad etmek amacıyla bana olan imanı ve elçilerime güveni ile yola çıktı. Öyleyse ben de onu ya şehadet makamı ile onurlandırıp cennete koymayı ya da zaferi ulaştırıp kazandığı sevap ve ganimetlerle evine döndürmeyi garanti ediyorum. Buyurarak kefil olur. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda savaşırken yaralanan her mücahid mahşer günü yarasının ilk günkü tazeliği ve sıcaklığı içinde yarasının rengi kan renginde kokusu da mis kokusu olarak Allah'ın huzuruna gelecektir. Muhammed'in Canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Müslümanlara zor gelmeseydi Allah yolunda cihada çıkan hiçbir birlikten asla geri kalmazdım. Fakat müminlerin tamamını savaş için teçhiz etmeye imkan bulamadığım gibi kendi güçleri de buna yetmiyor. O zaman da benden ayrılıp geride kalmak onlara ağır geliyor. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda savaşıp şehit olmayı, sonra yine savaşıp şehit olmayı, sonra yine savaşıp şehit olmayı ne kadar isterdim? Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah yolunda yaralanan her mücahit mahşer günü yarasından rengi kan renginde, kokusu mis kokusu olan, kanlar akarken Allah'ın huzuruna gelecektir. Muaz radiyallahu anh'tan, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Herhangi bir Müslüman, devenin sağalacağı kadar bir süre Allah yolunda savaşsa, cennet hak etmiş olur. Allah yolunda yaralanan veya bir sıkıntıya düşen kimse, Mahşer günü yaralandığı gün gibi kanlar içinde Allah'ın huzuruna gelir. Kanının rengi kıpkırmızı, kokusu da mis kokusu gibidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselamın ashabından biri, içinde tatlı bir su gözesi bulunan bir dağ yolundan geçmişti. Burası çok hoşuna gitti ve kendi kendine İnsanlardan uzaklaşıp şu dağ geçidine yerleşsem ne güzel olur. Fakat Peygamber Aleyhisselam'dan izin almadan bunu asla yapmam dedi. Sonra bu arzusunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a anlattı. Peygamberimiz bunu sakın yapma. Çünkü sizden birinizin Allah yolunda cihad etmesi evinde oturup 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını, ve cennete koymasını istemez misiniz? Öyleyse Allah yolunda cihada çıkın. Kim deve sağlayacak kadar bir süre Allah yoluna cihad ederse muhakkak cenneti hak eder buyurdu. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Ashabdan bazıları Peygamber aleyhissalatu vesselama ey Allah'ın Resulü Allah yolunda cihada denk bir ibadet bir iyilik var mıdır diye sordular. Peygamberimiz vardır fakat sizin ona gücünüz yetmez buyurdu. İki veya üç defa aynı soruyu tekrarladılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam da her defasında aynı cevabı verdi. Sonra da şöyle buyurdu. Allah yolunda savaşan bir mücahit, her gün oruç tutan, her gece sabaha kadar namaz kılan, Allah'ın ayetlerine hakkıyla itaat eden ve